La ilaha illallah wa alihi Ya ya ya ya ya rahim cilt sayfa 88 El mektubu s-salifu vel kamsûn elli üçüncü mektub min meşâhifinne vâhî Çevremizde bulunan şeyhlerden bir tanesine yazılmıştır ki, cevabı istifsarihi. Bir soru sordu, onun cevabını istiyor. Sormuş olduğu soruya cevap sebebinde yazılmıştır bu. Şurada şöyle geliyor ki, اَنْ اِلَوْ عَبَتُ اللّٰهَ يَحْسُرُ لِلنَّفْسِ الْاِسْتِغْنَاءُ Ben Allah'a kulluk yaptığım zaman, ne olursa olsun, ne türlü bir ibadet olursa olsun, ben Allah'u Teala'ya kulluk yaptığım zaman, يَحْسُرُ لِلنَّفْسِ الْاِسْتِغْنَاءُ Benim ruhumda bir istigna, kendini beğenmişlik asıl oluyor. İnsanlara tepeden bakıyorum o zaman. Sadece ben dünyada varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara giriyorum, benim halim ne olacak? وَإِنْ سَدَرَىٰهْ مِنْ مِنْ زَلَّةٌ وَخِلَافُ الشَّرْئِينَ Eğer benden bir yanlışlık, bir günah, saldırı olacak olsa فَظْهَرُ النَدَامَةُ وَالْاِنْكِسَارُ O zaman da içim burkuluyor. Bir şey yapsam gurura kapılıyorum. İnsan beğenmiyorum. Herkese efendim yani bir türlü bakıyorum, kendimi kral görüyorum. Benim havamdan geçilmiyor o zaman. Peki, eğer bir yanlışlık yapsam, şeriata muhalif zıt bir şey yapsam, ya o zaman da içim burkuluyor. Bu ne iştir bu üstadım diyor. Soru böyle geliyor. Bu ne vermiş oldum, cevap hakkında bu mektup olacak. Duyuyor sultan. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine asdafa. Bütün hamdler ve övgüler, Allah Celle Celaluhu'ya olsun, selam da gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emniyet ve güven içerisinde olma da allah Teala'nın seçtiği ve tercih ettiği kulum deyip kendisine cezbeylemiş olduğu kulların üzerine olsun. Kedse evet. evet, de muhakkak ki sen sordun.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 اَذْهَرُ فِي el الْاِسْتِغْنَاءُ Benim ruhumda, benim ruhuma bir istiğna ruhu oluyor. İnsanlara artık yani böyle bakmam, ondan sonra, affedersiniz, burnumun doğrultusunda giderin. kendini beğenmişlik halim oluyor, vesaire vesaire vesaire, kendini şikayet ediyor. Bunlar bizim yaralarımız. Allah bu yaraları tedavi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Yazarım nefsi istigna olun, ben de benim ruhumda peki, içimde bir istigna ruhu asıl oluyor. Kimseye mudana etmemek, minnet etmemek. Ben işte yaparım, ederim, söyleyim, böyleyim. Amellerim benim bir numara. Başka sanki ameli sahi yapan yok. Sadece o bu işi beceriyor. Ve tezram o benim nefsim inanıyor ki ella saliham miskin benim gibi salih insan yok ben bir taneyimdan vay ama vayın sadere <gülüyor> şey'in şeriat söz konusu olan yerde şeriata muhalif bir zıt bir işim olduğu zaman benden sadır olduğu zaman tekayye <gülüyor> nefsin bu sefer kendini muhtaç eden e, muhtaç e, inanıyor kendine muhtaçım zavallıyım ve miskin eten, kendini nefsin miskin efendim e, zannediyor. Fema ilacı zalike. Bunun tedavisi nasıl olacak? Bir an geliyor, havandan geçilmez oluyor peki. Yanlış bir şey yaptığımız zaman ruhumda eziklik duyuyorum. Bunun tedavisi nasıl olacak? Eyvah muvaffak! Ey Allah'ın tevfikini kendisine yarıtmış olduğu kişi. Ey ufak kişi, ihtiyacı ihtiyaca vel meskenetes sabre inşiddet Şu Yani burada iki tane noktaya temas edildi. Birincisi, bir şey yaptığım zaman bende istigna ruhu asıl oluyor. Kendini beğenmişlik havası sabre oluyor. Bir bu, bir de efendim e, şeriata muhalif bir şey yaptığım zaman bende bir eziklik asıl oluyor. <gülüyor> Sultan diyor ki inden ihtiyaca ve tesadüre es sani'' ikinci şıkta insandan bir takım yani ihtiyaç hali, zavallı hali, iç burkulması vesaire sadır oluyor demiştin ya. ''Ellezi yümbi'u anin ne demin'' Bu hani işte insanın yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı e, içinde bir pişmanlık hissi hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya tamam yanlış bir şey yapıyorsun, sonra efendim içinde ona bir burkuntu duyuyorsun, eziliyorsun, üzülüyorsun, canın sıkılıyor, bu işi niye yaptın vesaire. Burada bir tövbeyi ve pişmanlığı andırır, bir hal oluyor orada diyor sultan. Bu hal nimetün azimetun. Bu muazzam bir nimettir bu. Yapmış olduğu günahtan dolayı, yapmış olduğu şeriata muayyip işten dolayı, yani kendisiyle kavga eden,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 Bunun tam tersi olarak yapılan yanlış şeyden dolayı eğer insan içinde bir eziklik duyuyorsa, bir mahcubiyet duyuyorsa, bu muazzam bir nimettir diyor Sultanlar. اِيَازُ بِاللّٰهِ Subhanahu. Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz ki, لَوْ لَمْ تَظْهَرْ مَدَامَتُونَ هَلَّتِيَّ مِنْ شُعَبِ الْتَوْوَتِينَ بَعْدِ اِرْتِكَابِ الْمَحْزُورُ شَرْكِينَ Şerfi'i birtakım yasakları çiğnedikten sonra Şeriatlık yaptıktan sonra tevevenin bir şubesi olan diyor pişmanlık eğer zahir olmazsa insanda bir takım yanlış şeyler yaptıktan sonra evvelin efendim şubesi diyebileceğimiz bir türü diyebileceğimiz nadane pişmanlık duygusu insanda zahir olmazsa olmazsa olmazsa el iyyazu billah yani Allah severiz Cenab-ı Hak severiz hem de وَكَنَتِمْ نَفْسِ مُلْتَزَّةً ve وَمَحْزُزَةً بِيْتْ يَنِزْ زَمْلِينَ Bununla birlikte o insan, pişmanlık içinden gelmiyor. Ve işlemiş olduğu günahtan dolayı da, oh da, ne güzel ya oldu vesaire, haz duyuyor, neşe duyuyor, günahıyla iftihar ediyor, selekten bir gün çaldık diyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Sultan diyor ki, yandı var.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 Niye فَيِنَّدْ اِلْتِزَازَ biz اِسْرَارٌ عَلَى الزَّنْبِنْ Bir insan işlemiş olduğu bir günahtan dolayı, o oh, ne güzel yahu falan şeklinde veya işte sevinmesi kalbinde o günahtan dolayı bir hissetmesi, günah konusunda ısrar ediyor demektir bu. Yapmış olduğu günahta ısrar keşpe ki olduğunun anlamına geliyor bu.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 Kimseyi dinlemiyor ve gene bildiğinden vazgeçmiyor. Eğer insanda böyle küçük günah konusunda bir iki sırar, söz konusu oluyorsa فَوَوْوَ يُوْزِلُوا اِلَى الْكَب۪يرَتِينَ Bu küçük günah bu adamın daha büyüğüne, peki daha büyük günaha sürükleyecek onu teşvik edecektir. Yani bizim şahsen yani birtakım kardeşlerimizin, bende dahil tabbuna, en büyük günahlarımızdan bir tanesi de, bir tanesi de küçük tehlikeleri büyük göremeyişimizdir. Halbuki dünyada en büyük tehlikeler, küçük efendim, tehlikelerin o da küçük yanlışlıkların e, tedavi edilememesinden kaynaklanıyor. Küçük diye bir şey yoktu. Küçük mademki büyüğü doğuruyorsa, o küçüğün gizalesine çalışmak gerekiyor o ısraru adrı kebireti tehlizul küfri tehlizul küfri küçük günahlarda bir insanın ısrar keş olması habile efenin küçük günahlarla meşgul olması insanı küfre götüren bir tehlizdir öyleyse öyleyse öyleyse yembagi eda'u şukrati ne'metul uzma sen bitkin günahlar yapıyorsun. Arkadan da içinde bir eziklik hissediyorsun. Bu güzel bir duygu diyor. E bunu bu düşünceyi Allahu Teala sana ihsan etti, Günaha ağlama karakteri sana verdi Cenab-ı Celle Celaluhu. Bu muazzam bir nimettir. Bu nimete şükretmek lazım. Günahınla iftihar etmiyorsun ya. Günahın sana problem oluyor. Günahın izalesine çalışıyorsun. Bu efendim, muazzam bir nimet olup, bunun şükrünü yerine getirmek gerekiyor. لِيَحْصُلَ اِزْدِيَادٌ Neden? Pişmanlık peki daha fazla meydana gelsin de. an عَنْ اِرْتِكَابِ خِلَافِ şeriatin. Şeriata ters olarak yapmış olduğumuz, peki bir şeyi irtikaptan, şeriata muhalif bir şeyi yapmaktan ne olsun peki? Ee, bu,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 hançerlendiği zaman, yüzü koyun yere düştü. Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anh oğlu yanında bulunuyordu. Hz. Ömer radıyallahu anh, yere kapaklanınca Abdullah i̇bn Ömer de oğlu da baba diye Hz. Ömer radıyallahu sarıldı. Hz. Ömer radıyallahu anh, yürü, yüzü yere değmişti. Ve oğlu kaldırmaya yeltenince dedi ki, ''Oğlum beni bırak, benim yüzüm yerde kalsın.'' dedi. ''Babacığım, babacığım.'' dedi. ''Kaldırayım götüreyim senin bırak oğlum yüzün toprakla beraber aynı hizada olsun.'' dedi. Arkadan efendim, Azdemar'ın oğlu gene tisav edince, ''Oğlum'' dedi, ''Anası olmuyor.'' dedi, ''Beni bırak diyorum sana, şu an ben ruh teslimiyle meşgulüm ben.'' dedi. ''Şu an dedi, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğim ben.'' dedi. ''Giderken yüzün toprakla aynı seviyede olsun.'' dedi. Bu tevazu içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya gitmek istiyorum dedi. Sonra Abdullah İbn-i Amr diyor ki Azdemir radiyallahu anh'ın oğlu Roma yaklaştım diyor. Babamın diyor ağzından diyor bazı kelimeler çıkıyor diyor. Kulağımı iyice yaklaştırdım, baktım diyor, şunları söylüyor diyor. Ve ili ve ile ümmi illem yarhamni rabbi Ve ili ve ile ümmi illem yarhamni rabbi Gayli, gaylemmi, illem yarhami rabbi. Vah, benim başıma gelecek olan hallere, vah, beni doğuran ananın başına gelecek olan hallere, benim gibi bir günahkarı yarattığından dolayı. Başere-i Mübersşere'dendir. Dünyadayken cennetle müjdelenen on tane sahabeden bir tanesi son nefesinde peki, böyle ağlıyor. Ben günahımdan vazgeçmiyorum. Ben günahta evet. ısrar ediyorum. Birisi bana bir tavsiyede bulunsa, horozlanıyorum. Benim kafamı kırın, kırın! Suratıma tükürün, tükürün! يَنْبَغِي اَدَّاو شِبْرِهَا دِي مِيمَةَ الْعُزْمَى senin içerisinde, senin içinde madem ki, madem ki he, böyle bir pişmanlık duygusu asıl oluyor, öyleyse, öyleyse sen bu nimete efendim şükreyle, ki liyehsula cizdiyadun ne demeyin, pişmanlık duygusu artsın, taf yemne ani irtikâbi filâfi şerîâ. Şeriata mal iş yapmaktan o pişmanlık ne yapsın, seni alıkoysun. <gülüyor> Bu Saiben al hudri radıyallahu anh buyuruyor ki: "İnnaka fi min ala sallallahu aleyhi ve Siz var ya siz öyle insanlarsınız ki bir takım işler yapıyorsunuz, bir takım güzel şeyler yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz şeyler kıldan ince, o kadar böyle işte narin <gülüyor> işler yapıyorsunuz. Fakat diyor sizin gözünüzde böyle kıldan ince gibi gözüken işleri var ya biz peygamber Efendimizi zamanında yaşarken o türlü sizin yaptığınız size göre çok şahane gözüken şeyleri insanları cehenneme sürükleyen iş olarak kabul ediyordu. Cehennemlik panelleriniz de ihtirat öyle şeyler yapıyorsunuz ki amanin amarin yani bir numara tamam benim ibadetim Rakibi yok bu işim vesaire falan filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum, İşte namazım böyle vesaire. Ben bir tane inigareyim. Sizin gözünüzde son derece ince gözüken amelleri biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mu dikkattan insanları ateşe ve cehenneme sokan şeylerden bahsediği olarak kabul eder diyoruz. 34 Y E A 28 34 Y A 28 yolunu katatmış bu adımlar. Arabasını alsın. <gülüyor> Allah subhanahu ve Teala Cenab-ı Celle Celalı buyurdu ki Leinşekertun Le Azizannakum le kullarım. Eğer şükrederseniz ben size nimetimi artırırım. Köbeye muvaffak olmak da işlemiş olduğu günahdan dolayı ahu benim çekmekle benim halim ne olacak gibi, ondan sonra böyle bir kendisinden temkar olmak da bir şükürdür. Eğer bu şükür ee, devam ederse, Allahü Teala insana devamlı tövbe etme, devamlı pişman olma nimeti ihsan edecektir, duyuruyor. Hasan-ı Basri Teala duyurur ki,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 Amel diye bir şey yok, ameli i salih diye bir şey yok ama kendilerinde dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ve Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Eşedül nas azaben Men yürün nasil nefî hayran velâ hayret fîhî Yarın kıyamette, yarın kıyamette, yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir biliyor musunuz? MEN YURINNA SENNE FİHAYRAN VELA HAYRE FİHİ İnsanlara kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Diyelim mesela kendimizden örnek verecek olursak sarım, cübben vesaire, şun, bu vesaire sırala sırala bildiğin kadar bende her türlü güzel gülmeler var. Her türlü hayır ondan sonra şahane şeyler var fakat VELA HAYRE Hiçbir hali yok. Hiçbir hali yok. Hiçbir hali yok. Bunun yiyeceği dayan, haddes abiyo. Allah böyle afiyetlere maruz kalmaktan bizleri muhafaza ilesin. Asıl <gülüyor> şikayet seni takip. Yani ve şu asıl birinci belki e, şikayet konusu vardı. E, o da neydi? Allahu Teala kulluk yaptığım zaman ben de bir istikinah ruhu asıl oluyor. İstigna ruhu asıl oluyor. İnsan beğenmiyorum. Kimsenin yapmış olduğu amel peki ona Efendim yani genç ee, değil, numasir değil. Ben bir taneyim diyor. Şimdi bu şıkkın özetimi biliyor musun? Hussulü'l-Hocbi Bu adamda, bu adamda kendini beğenmişlik var. Bu adamda peki gurur var, kibir var. Bu adam, bu adam adım adım adım adım adım adım, adım Diğerlere çekiliyor dilekte. Kanuni Sultan Süleyman aleyhisselam ve lafokran şeyvul Şeyhülislam Ebu Sırdefendiye bir ariza bir dilekçe bir mektup gibi bir şey yazdığı zaman yazardı en son imza korken ben padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın mesela demezdi derdi ki ben deyim Kuda bir ya Allah'ın zavallı gariban kulu riyasız işte ucupsuz kibirsiz vs. Süleyman, o kadar. Ben deyikuda, süleyman bir ya. Sultan Fatih İstanbul'u e, fethettikten sonra e, Şeyh Akşemseddin ayvan Ayvansaray'a çadırını kurmuştu. E, neticede onu ziyarete geldi Sultan Fatih. Fakat e, çadırı e, e, izin almadan Sultan Akşemseddin huzuruna çıkma gibi bir cesarete e, bulaştı. Ve e, şeyde Sultan Akşemseddin de yorgundu çünkü çok uğraştı. acı Ubedullah ahrarı çağırdı buraya çünkü 52 gün İstanbul alınamadı. Yani gözyaşlarından seccadesi ıslandı ve bitap düştü. Kendisi istirahat büyürken Sultan Fatih izinsiz olarak çadırdan içeriye girdi. Ve şöyle baktı e, Sultan Akşemseddin, Sultan Fatih dedi ki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 Ben yapmadığım şeylerle gururlanıyorum da. Düşün yani. وَهَاسُلُ شِكُّ evvel, Birinci hal var ya, <gülüyor> birinci hal var ya, <gülüyor> Gurur var, gurur var, kibir var, orada patolojik bir vaka var, orada kriz var. بَعْدَ اِتْيَامِ الْاَمَارِ الصَّالِحَةِ amal salih yerine getirdikten sonra, insanda peki hasılan bir kucuk var, kendini beğenmişlik var, peki, oh oh, o oh, senin ruhunda kaynaklanan, işte riyazetler yapıyorum, güzel egzersizler yapıyorum, güzel çalışmalar yapıyorum, kimse efendim bana rakip olamaz, havası banası var ya, bunlar bunlar bunlar, <gülüyor> hepsi emmarenin istikleri bunlar, vader <gülüyor> ucbin. <gülüyor> bu var ya, bu kendini beğenmişlik var ya, Semmun katilun, Semmun katilun, Semmun katilun, bu insanı öldüren bir zehirdir. Öldüren bir zehirdir. Ve maradun mühlikun. Aynı zamanda, aynı zamanda yine insanı öldüren bir hastalıktır. Yubutulul a'mâle salihete insanın işlemiş olduğu tüm amelleri sıfıra bu. Sıfıra eşitliyor bu, sıfıra eşitliyor bu, bakıyorsun avam bir şeyden çaktığı yok, bir şeyden çaktığı yok ama diyelim Kur'an-ı Kerim'e hakim olmuş bir havuz görüyor vesaire, çocuğa Allah diye hitap ediyor, bunun hesabı da bir gün sorulacak sana, sen peki en büyük olan Allah Celle Celal onun peki en büyük kitabını Hammallığını yapan bir insana lan diye hitap etme kimden aldın? Dervişliğin de bu karakterle bir bu barışan bir tarafı yoktu, Bu karakterin de ki dervişlikle barışan bir tarafı yoktu. <gülüyor> Eğli ilim olan insana tepeden bakıyorsun utanmıyor musun <gülüyor> Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, camiyi de batırdı, <gülüyor> batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu?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 Sen de efendim, Cenab-ı dediği gibi, ben çok şeyler yaptım, ben güzel şeyler yaptım vesaire. Benim amamın bir numara, 15 defa var 30 defa umrem var vesaire. Soracağım sana bu yurabani ya. <gülüyor> ateş odunu nasıl yakıyor, duman yapıyor. Bu efendin gizli gururlar var ya, bu gizli kibirler var ya. İnsanlara bu tepeden bakmalar var ya, ameli farelerin yaktı kavurdu gitti. Defterde bir şey kalmadı. Kovanın dibi delik. Kova dolsun diye kovayı koymuşum musluğun altına, çeşmenin musluğunun ağzından doğsun diye. Bekliyorum yıllardan beri dolsun diye kova dolmuyor. E ne oldu ya vesaire? Bakıyorum ana meğer kovanın dibi delikmiş. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ama işte cemaat oluyor. Oluyor maalesef. Hmm. Yavuz Sultan Seleman Aleyhir rahmeti vel gokta Mısır'a gitti, halifeliği aldı, mukaddes emanetleri aldı, Bisküdar'a geldi. Yani ikindiydi, e, saraya gündüzleyin girecekti dedi ki yok dedi, yatsıdan sonra değil, karşıya geçeceğiz dedi. Dediler padişahım şudur budur, millet bekliyor dedi, Topkapı Sarayı'nın ağzında işte size tezahuret yapacaklar, şöyle olacak, böyle olacak mesela. olmaz dedi. Ya dediMaatzivel Kusur Er tür eksikliğimizde dedi yani bir hizmet yapalımdı dedik diyor. Şimdi millet beni alçap sıacakk oradan şudur buldur mesela bir gurur bir ucuk gelecek dedi. Elde yani yapmış olduğumuz ameli Suadeede darbaımıza gidecek dedi yok dedi ve yaptıdan sonra hatta şeyin, padişarlık kismesini çıkardı sıradan bir asker elbisesi giydi ve öyle büyük padişar ve salkanak kayı ile değil sıradan orada bir kayıpçının kayına bindi ve öyle bir vatandaş gibi geldi Topkapı Saray'ın arka bahçesinde alttan köşeden odunluktan çıktı şeye gitti saraya vesaire kısıratıcı bindi insan yapmış olduğu ameli i salih'i kıskanmalı kıskanmalı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 Sen beni böyle ikat edeceksin derlerdi. Böyle görevli adamlar var idi. Çünkü tesahür ettiler ne bileyim birbirini kıranlar vesaire oluyor an. E tabi insan nefis, zaaf sahibi. O an gurura kapılırım, ne olur sen beni uzaktan efendim ikaz et diye görevli adamları vardı. Ama bu uygulama Hazret-i Ömer geliyordu. Hazret-i böyle, para verip de efendim yani tutmuş olduğu bir adam var idi. Dedi ki ona bak dedi ben ne zaman gördüysen dedi Ömer ölüm var diyeceksin diye beni yıkar edeceksin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ne zaman görse Ömer ölüm var kendine gel şeklinde. Yani şanı şöhretin sitü şöhretin seni meşgul etmesin. Benim saltanatın debdeben ağzın <gülüyor> vesaire falan filan seni oyalamasın. Ömer ölüm var Ömer.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 Cenab-ı Celle celali böyle e, gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere maruz kalmaktan bizleri masunu mahfuz eylesin. Amin. Zilersin rahmeti Rahman'e cana. Bu dar dünyada incitme canı. Keremli kerimden insanı cana. Budarı dünyada incitme canı, Sular gibi yüzün yerlere koyak Tevazu incisin gerdanına tak, Kullara kurban ol bu kibri bırak, Budarı dünyada incitme canı, Sevde Roma deren, eyle merhamet, İlmu sabır güzel bir büyük devlet Bağla hilat için kemeri Bu Budar dünyada incitme canı Şan-ı şöhret için aman özenme enzar nas için sakın bezenme Ure evvanın kazanma bu darı dünyada incitme canı. Dilersin kalbini olsun gülüşen. Elbisen toz eyle başın perişan. Erbabı kemale budur bir nişan. Bu dünyada incitme canım. Lütfiyat emperver olmaz yandır. Rahır ahmet güneşlerden ayandır. Bu nasigat kadimi dende yandır. Bu dar dünyada incitme canı. Bu dar dünyada incitme canı. Dağrı dünyada, incik ne cari Ey beli'nin karda falan döken, Erzurum'un karda falan döken dağlarının şah bazı ve karkalı Anvarlı Muhammed'lükü Efe.